Merhaba, Kamus'la Güreş'e hoş geldiniz. Merhaba, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Bu hafta P harfindeyiz. Kamus, para, para, para, para. Didem, param var mı ya? Borç ver bir araba ya. Çok, çok üzülürtüm Didemci. Para isteme benden, buz gibi soğurum senden Kerem. Kıroyum ama para bende bir yandan da. Evet, böyle biraz amiyane bir başlangıç oldu ama... E, ...sevgili dinleyicilerimiz, sözlüklerle başlıyoruz gene... E, elimizde Akdoğan Özkan'ın gene Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlüğü var. E, tanım şöyle. Dini ve imanı olmadan din ve iman yaratabilen finansal enstrüman. Hmm. E, bu sefer her sözlükte karşılığını <gülüyor> buldum paranın. Bu da çok anlamlı. E, Flaubert'in yerleşik düşünceler sözlüğünde de bir tanım var. Bütün kötülüklerin nedeni demiş bir de latince bir e, cümleyle ekleme yapmış sacra fames demeli demiş. Hmm, o da şu anlama geliyor anladığım kadarıyla iğrenç altın açlığı para hırsı anlamında bir latince yani. evet. değişmiş. Ve Neyiş? şeytanın sözlüğü var Auri bir de. Sakrafames. Evet. evet Allah-u Şeytanın sözlüğü Ambros, birsin. Orada da tanım şöyle paranın. Bize sadece kendisinden ayrılırken faydası dokunan bir nimet. Hmm. Kültürün kanıtı ve kibar çevrelere girmeyi sağlayan pasaport. Demiş Güzel. Beers. Sizde ne tanımlar var beyefendi? Efendim şöyle. Aslında e, bir yandan da para o kadar çok anlamlı bir şey ki. Neresinden tutacağımız şaşırdık yine. Evet, aslında bizim por, par, e, programımızın formatına da çok uygun. Çok. Evet. Argo sözlüğünde var Hulk Aktunç'un birkaç şey. onlara baktım ben. Yani birkaç değil bayağı bir şey var aslında. Şimdi özellikle zengin ve parasız e, karşılığı olan kullanılan argo kelimelere baktım. Mesela zenginde ilgimi çeken Alyon. İşte sucuk, tüylü, yağlı gibi, yüklü gibi kelimeler var. Öyle, mesela Alyon şey. eski İstanbul zengini. Antonan Alyon'muş mesela. Ha, oradan geliyor. Oradan geliyormuş. E, parasız da işte ne var? Hafif var. Hasta, kokoros, kokos. Mesela kokoroz eski Türkçe kokuzdan geliyormuş. Sıkıntılı olma hali. İşte tıngır, tıntın, zilyoner, yolsuz zil gibi... Kelimeler bayağı ait oldukları şeyi çağrıştıran. Evet, evet, ben de onu söyleyecektim. Yani zengin ve parası ayrımlı. Hani böyle birileri işte sucuk, yütülü, yağlı iken diğeri tınır tınır tın, evet. falan değil mi? Parada ise şöyle birkaç seçtim. Çünkü çok vardı yine e, kelime. E, barbunya var mesela. O gibi çoktu hmm. çekti. E, rengi barbunya balığını hatırlatan çeşitli kağıt paraları nitelemek için kullanılıyormuş. Hı, kırmızı paralar böyle on lira gibi. Evet ya çok ilginç değil mi? Evet. Ilginç, Çarşaf ilginç şey var, oynadı. çorba, drav, duka, ...fıngır, keçili, kapik. Hı. Efendime söyleyeyim, e, mavro oskisi diye bir şey var mesela. Bu da ilgimi çekti. Mavroski. Mavros Yunanca esmer, kara, siyah demekmiş. Mavroskisi de Mısır altını Hı. anlamına geliyor. Yani, e, Oskidi Ermeniceden geliyor mesela. Bir özel altın hikayesi var mesela. Biz hani hatırlarsın bir dönem işte bu sarı renkli hmm, metalik paralar çıkmıştı. Onlar özel altını diye hani argoda geçiyormuş. Bir de papel var mesela çok hani. O ha, çok çünkü Ben çok kullanırım mesela. İspanyolcu kağıttan, latince de geliyor mesela. Ha. O da çok hoşuma gitti. Patagos, sakallı, Turgut yine özel'e bayağı bir atıfta bulunuyorlar. Ha. Bir de simgeler sözünde Esrat Korkmaz'ın para ağacını sallamak diye bir deyim var hoşuma gitti. Bu Çin kültüründe dünyevi zevkleri tatmak bir de işte erotik edebiyatta Çin erotik edebiyatında bir genel ev patronunun hayat kanınlarından çok para kazanması anlamına geliyormuş Oo. yani. Bu da ağır bir şey ama öyle yani. Herkes yani. spesifik Bu arada durmada, para, Param var mı dedi ki hiç şey yapmadım bir borç olayına girmedim. İşte o konuyu kapatıyorum ustaca. Kerem'ciğim kapatmanın uzantısı olarak e, sen dedin ya bu para bizim e, programımızın içeriğine ruhuna çok uyuyor. E, çok doğru. Çok fazla sözcüğe bizi götürdü. Eee Keza dediğimiz gibi araştırdığımız sözlüklerin de hepsinde parayla ilgili bir karşılık bulduk. Bir yandan da ben bazı özdeyişleri vecizeleri incelerken Hı. onları okumak istemiyorum. Arda arda vecize dökümü olmasın ama içinden sadece kelimeler çıkardım. Bir takım ünlü düşünür ya da yazarlar parayla ilgili tanımlamalar yaparlarken Hı. mesela Sofocle fesat olarak parayı e, tanımlamış hmm. e, Feriduddin Attar Mantıkut Tahir'da Rezil olarak tanımlamış oy, oy, oy. Bacon denemeci Gübre demiş e, Jean-Jacques Rousseau hem hürriyet Hem de kölelik olarak ifade etmiş Molière anahtar Demiş Bayzak e, hem kulaksız hem kalpsiz e, Sıfatlarını Eklemiş Dostoyevski hem ifal vasıtası demiş hem de bir despotluk kuvveti olarak tanımlamış. Cümleler daha uzun ama e, bu arada elimde Bacon ile Montaigne'in e, parayla ilgili denemelerinden e, çok kısa alıntılar var. E, nasıl olaya baktıklarını sadece açıklayacağım. Hep bunlar... E, Paradan vardığımız sözcük ve yaklaşımları gösteriyor. Ee, Bacon zenginlik üstünü adlı denemesinde bir yük olarak kabul etmiş e, parayı. Ne atılabilir ne geride bırakılabilir. Yürüyüşte ayak bağı olur e, demiş. de pazarlık başlıklı yazısında para vermekten haz duyarım. Omuzlarımdan bir yük atılmış bir çeşit kölelikten kurtulmuş gibi olurum demiş. Çok benzer bir bakışları var bir yük safra olarak görme parayı. Evet bir yandan ama şimdi özgürlük de denildi ya. Denildi. diyor evet yani. Rusa da öyle demiş mesela. Zaten araştırmalarımızda karşımıza çıkan e, kaynaklar çok zıt iki bakışla yaklaşıyorlar. Yani Yaklaşım yermek, öyle ama şey nasıl acaba günlük pratikte nasıl etmek. hikaye değil mi? Hani böyle hep böyle bir, kötümse, şey, bir bir kötücül bir tanım vardır ama bir yandan da insanlar parayı, paraya doğru koşarlar. Günümüzün tanrısı. Severler yani. Ya da her günün tanrısı günümüzün değil tabii aslında. Evet. Paranın e, tarihiyle ilgili Tarihine baktığım zaman ben birkaç işte dünya üzerinde 200'den fazla resmi para birim var. Farsça pareden geliyor. İşte çeşitli alaşımlar, metal alaşımlardan üretiliyor mesela işte bakır, nikel, tunç, alüminyum, altın, gümüş, değil mi? Evet. İlk kağıt para da işte Çin'de geliştiriliyor 910 yılında. Evet zaten eskiden şey altında baya bir e, bu tür değer birimi Hı -hı, hatta hala hala, hala aslında Hı -hı. E, mücevherler vesaire ama artık kağıda dönmüş hali daha çok söz konusu bir, bir de bu bitcoin denilen elektronik para birimi var. Hı -hı. E, başka paranın tarihiyle ilgili bir şey yoksa aslında biraz da para nedir? Para çok şey işte bir yandan hürriyettir bahsettiğin yazarlar gibi değil mi? Para nedir Didemciğim, söyle aslında bakalım. Aslında bir değer göstergesidir. Evet. Ee, ama e, güç göstergesi halini almış vaziyette. Ee, bir yandan aslında para mürekkepli bir kağıt parçasıdır. Evet, bir yandan iletişim aracıdır. Bir yandan değiş tokuş aracıdır. Ama hani bunların böyle olması, yani parayı böyle tanımlan tanımlıyor olmak... ...paranın işte toplum üzerindeki tahakküm e, özelliğini düşündürüyor bize araç, evet. evet. Yani bu yani şu araç mı amaç mı hikayesi pek çok şey için başlık olarak kullanılır ama parada herhalde e, mutlaka konuşulması gereken bir şey o araç mı amaç mı. Aslında günümüzün tanrısı dedin ya çok hoşuma evet. gitti bir yandan. Çünkü insanlar gerçekten hani paraya koşma adına her türlü eyleme girme Girmek için uğraşıyorlar Son dönemde işte bizde bu şans oyunları hikayesi işte çok ilginç değil mi? Kaça bölünmüş pozisyonda Evet Yani işte süper lotosu, sayısal lotosu, at yarışları atıyorum Yani işte o milli susu. piyangonun naifliğinden çok daha artık uzaklaşan çoklu Tabi tabi hani daha oyunları ile ilgili olarak var ya yani, çevremizde de gençler arkadaşlar var Bakıyoruz mesela öyle hayatını onunla tam tamamlıyor tanımlıyor evet. vaktinin çok büyük bir bölümünü o oyunlarla geçiştiriyor onunla ilgili araştırmalar yapıyor at yarışları çok ilginçtir mesela evet. böyle şey çalışırlar işte atlara evet, bayağı bakarlar. Evet baya çalış bilim gibi bir şey. Evet evet işte şu İngiliz atları. Zayıflamış şu... hastalanmış. Kum da şöyledir de işte. Evet gibi. <gülüyor> ...düz de böyledir falan. Defineciler geldi aklıma sen böyle söyleyince. O da çok ciddiye alınan... bayağı bu işle uğraşan belli kazıların... Tabii. ...özellikle arkeolojik kazıların olduğu yerlerde... ...mutlaka bir defineci e, ortaya çıkıyor. Tabii tabii onunla ilgili bayağı bir sektör de oluştu yani... ...işte bu e, a, altın arama aletleri evet. falan... ...internette bayağı da yüksek mevlaalara satılıyor... ...hatta onların böyle işte... ...daha ha. derinleri bulanlar falan varmış. tam ...tam ayrıntılı bilmiyorum ama... <gülüyor> Ama bir yandan da hani bu şey bir harita hikayeleri var. Aa, evet, falan. filmlerde Doğru. hep kullanılır. Hepimizin orada, hayalinin bir kenarında da bir, bir şey bulma vardır sanki bir yerinde. Orada trajik hikayeler de var aslında. <gülüyor> Ayrıca incelenebilir ama e, sanırım hani e, 1915 e, Ermeni olaylar vesilesiyle insanların evet. göç etmesi evet. ve... O, o, Saklanan para paralar... Bu paranın olumsuz yüzünde başka e, bir takım kavramlar, başlıklar da e, aklımıza geliyor. Yani tefecilik, kalpazanlık, kara para, hı hı. aklamak, kumar... E, yani uyuşturucu piyasası bütünüyle parayla dönen bir şey, para için yapılan evlilikler... ...başlık parası çok doğal bir şey olarak kabul edilmekle beraber çok sorgulanacak... Ee, bir başlık gene Parası adam gerekirse adam ya, Borç öyle veriyor de musun deniyor, şarkıya mı girelim Şöyle bir olumsuzları bitireyim Şarkıya girelim Zaten şarkı da bu olumsuzlukları Çok güzel ifade edecek ee, Para için yapılan evlilikler dedik Fahişelik, jigololuk Kölelik Soygunlar, hırsızlık Hatta savaşlar para için yapılıyor ee, Ve sonuçta Money Talks diyebiliriz. Bütün bunların özeti olarak şimdi Deep Purple'dan Money Talks karşınızda. Suction Creepshake my palm And do it no harm Just make it and What a bitch Ooh. My pockets. I knew where to stick it when no one could nick it, I kind of went private, and then uh I had -huh. such sweet seclusion, no more intrusion, too much food on my plate for there's guards at the gate, such joy, I could almost die, yeah, money tolls! Time, partners operators on the system Evet. Para Kalma. konuşur Kerem. Para konuşur. Ne konuşuyor bakalım başka? Paranın diğer adları var. Ee, altın, mücevher de dedik. Sermaye, mal, para birimleri, dolar, euro artık bir para birimi olmaktan çıkmış başka e, anlamlara doğru giden e, sözcükler. Banka, bono, tahvil, kira, faiz, kredi kartı, gayrimenkul, kapital, karşılık, Çıkamay zekat. Çıkamayız. Sadaka, maaş. Hepsi para. Aslında Dansöze para sıkıştırılmasına ne diyorsun Evet e, Ne diyeyim yani hepimiz <gülüyor> işimizi yaparken Bir yerimize para sıkıştırılıyor Dur sana güzel bir hikaye anlatacağım Buyur bana Kardeşimin düğünü işte Diyarbakır'da oldu Orada öyle bir organizasyon var ki işte e, Müzisyen tayfası e, Para satıyorlar Nasıl satıyorlar ya? Yani? Baya işte e, dolar var böyle yanlarında e, Bir dolarlar ...sen gidiyorsun işte düğün... E, ...sahibi olarak... E... İşte atıyorum işte yüz dolar alıyorsun birer birer. Ona işte bir bedeli var. On lira para veriyorsun mesela. Ama o, onun için verdiğin para onu karşılayan para değil Yok, mi? Yok onu kiralama parası işte. Ortaya çıkıyoruz havay <gülüyor> çekenlere işte kardeşine işte geline vesaire. Böyle düğünün gel önünde gelen kişilere paraları Aha, saçıyorsun. Sonra işte o, o e, müzisyenlerin e, çalışanları o paraları topluyor. Tekrar gidiyorsun tekrar bir bedel <gülüyor> ediyorsun falan. <gülüyor> İyiymiş ya işte yani. para o kadar tabii önemli ki o saçma hareketi evet, hatta bunun etkili. için bir şey bile sektörde var aynı zamanda sahte dolarlar satılıyor biliyorsun yani sadece düğünlerde yani düğünler için saçmak kullanılan. için evet. başka amaçlarla da kullanılır muhtemelen ama evet so, kalp para var hemen buradan oraya geçebiliriz ee, para basmak ee, bu da yüzyıllardır bir hmm. sürü insanın bir zengin olma hayalinin bir parçası ee, bunun dışında bir takım e, zıtlıklar var, para deyince hemen aklımıza bir zengin geliyor, bir fakir geliyor, evet. bir cömertlik geliyor, bir cimrilik geliyor. Keza e, bu her iki sözcükte e, pek çok başka deyimle, atasözüyle, argo sözcükle o kadar zengin ki hı hı. gerçekten bir sözcük deryası e, içine daldık ya. Yani. para deryası içine dalmak Daldık bir, bir yandan dediğim gibi bir programın başında bizim e, programımızın konseptine de amacına da çok uygun para değil mi? Çok anlamlı bir sürü şey var işte de, yani sabahtan beri sayıyoruz yani değil mi? Kalpazanlık. Yani hepsi aslında yani işte gayrimenkul deyince de elmas deyince de maaş deyince de e, anlaşılan şey para oluyor. Evet Peki, şimdi e, Sanat sanata de, geçebiliriz. Evet, Sanatla evet. ilgili ben Oscar Wilde'dan bir iki alıntı okumak istiyorum. Oku e, o kadar çok e, paradan e, bahsettiği e, eseri olmuş ki. Mesela Dorian Gray'in portresinde her şeyin fiyatını bilen insanlar hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar artık hmm. demiş. Evet. Öte yandan yüzyılın tanrısı zenginliktir dediği ideal bir koca da ben de ona paralel bir şey söylemiştim. Şöyle bir cümlesi var. Para için satmadım kendimi. Başarıyı çok yüksek bir fiyatla aldım sadece demiş. Demagoji yapmaya da çok uygun bir tabiatı olduğu için. Gene genç kralında zenginlerle yoksullar kardeş değil midirler? Elbette kardeştirler. Zenginin adı Kabil. Demiş öldüren katil kardeş yani. Ee, daha pek çok alıntı var ama sadece Oscar Wilde'la e, kalmayalım. Sanatla ilgili e, o ben... kadar çok film, e, kitap, eser, şiir var. E, birkaç şeyin üzerinde duracağız aslında. Benim aklıma e, var yemez amca geldi birden. Hmm. hatırlıyor musun şey Hatırlamaz Walt Disney'in o <gülüyor> altınlarla doldurur odaları çıkamaz dışına. Ee, çok daha entelektüel bir versiyonu var. Yemez amcanın Molière'in Cimrisi Arpagondur. Hmm. Bir tiptir o, bir cimri tipi. Ben de çizgi filmlerde böyle dolar işaretlerini hep böyle gözümün geldi evet, şu. An, değil mi? Var çok Yemez'den kullanılır böyle bir çağrışım oldu. Başkalarında da aynı şekilde haklısın. Arpagon'un da herhalde Fransız frankı Gözünde canlanıyordu. Ee, Dövüş kulübü filmi aklıma geldi. Ee, çok başka şeyleri eleştiren, e, pek çok başlığı ele alan bir film ama aslında bu paranın yarattığı olumsuz kültürü, satın alabilmek, daha çok kazanmak, o parayla var olmak, hmm. iki yerden alınmış eşya, gömlek, parfüm e, bunları hiçleyen bir bakışı sunuyordu. Çok da beğendiğim bir filmdi. Şimdi onun çizgi romanları da yayınlanıyor değil mi Kerem? Böyle seriler halinde sanki. Sonra bir takım diziler aklıma geldi. Birbirine çok benziyor. Bir ahlaksız teklif filmi vardı. Dizi ee, miydi Demi o? Murun oynadığı Yok. yok dizi de aslında işte onunla bir paralellik taşıyan bir arada pek tutulan Binbir Gece dizisi vardı. Hmm. Ee, bu ikisinde de aslında hani patronun ahlaksız bir teklifle kendi ile birlikte olması He, üzerine tamam. kurulu bir şey hatırladın değil mi? Ee, de şeyler var Kemal Sunal filmleri var hep böyle bir aile köylü arasında bir çekişme var a, i̇şte evet. bir şekilde bir tesadüf yoluyla işte ne bileyim bir şarkıcı oluyor vesaire bir şekilde parayı bul, buluyorlar ...ve geri dönüp işte köydeki ağlık sistemini işte yıkıyorlar. Sevdikleri kızlara kavuşuyorlar falan. Evet. Bayağı bir filmde bu hikaye işleniyor. işleniyor. O aklıma geldi benim. Dizilerde de aslında çok meraklıyız. Biz sürekli böyle bir havuz kenarı zengin evi dizileri o kadar arttı ki herkes <gülüyor> Sen havuz kenarı. Çok severim. Sorma. Özellikle havuz olmayınca izleyemiyorum dizi... O yüzden hiç izlemiyorum. Şey. Havuza girmeyecek misin diye Havuza gireceğim inşallah. Havuz değil ben deniz severim diye iyice dağıttık konuyu ama bunlar hepsi tabii parayla olabilecek şeyler. Her konuyla para... Oraya o yüzden Pansadan bu programda gidebilir misiniz Yanım benim gidebilir misiniz söyle bakayım gidemem ee, yani sürekli zengin olma hayali içindeki yoksul ve orta sınıfın onlara özendiği bu diziler olayı da beni çok düşündürüyor hmm. ee, bu habire işlenen bir tema Başka ne var? Paranın değersizleştirilmesiyle ilgili bazı sözler e, üzerinde durabiliriz. Hani paranın satın alamayacağı şeyler denir. Neler hmm. satın alamaz sence parayla? Sevgi. Sevgi, aşk, <gülüyor> güven, sadakat. Bazen alınıyor sanki ama. Evet alın. ama o sevgi mi? Değil. Tabii. İşte öyle bir o şey. Sevgi, gerçek sevgi. Belki sonra o kadar parayla sevgi de beraberinde geliyor mu bilmiyorum ama. Didemciğim parasız bir dünya için bir adım atalım şu an. Öyle nasıl yüzden, atalım? Bilmiyorum öyle bir adım atalım en azından. Nasıl olacağını bilmiyorum. Herkes parasız nasıl olacağını belki düşünerek bilemiyorum. Ee, Parayla değil sırayla deniyor. Güzelliğin on para etmez demiş Oy. şair. Çoluğun çocuğun rızkını bilmem kimlerle yiyorsun? Evet. yani. Paranın ne önemi var mühim olan insanlık şarkısı da var onun hatta. Biz başka parça çaldık ama para her kapıyı açan anahtar mı denmiş... E, ...para ile imanın kimde olduğu belli olmaz denmiş ama artık da belli sanki. <gülüyor> plandan bilmiyorum. Evet karikatürlerde özellikle paralı tipler mutlaka proyla ve göbekli çizgiler. Evet mutlaka mi? bir kalantor böyle ensesi kalındır. Fit, fit şey yok mu? Fit zengin var. E, fit ben... zengin örneği verir misin bana? Diyeceğim ya, ben daha yeni... merak ediyorum. Var şöyle hiç adını da bilemeyeceğim... E, daha çok yeni bir arkadaş instagramda böyle ama hiç hatırlamıyorum yani instagramda öyle tipleri takip etmiyorum ama zengin bir adam böyle on binlerce takipçisi var tek takip nedeni çok zengin ve böyle e, klas ha. sürekli dans ediyor adam bir takım genç hanımlarla beraber Tekne yaşına göre biraz e, vücudu iyi e, bu da işte paranın getirdiği götürdüğü işler bunu niye bu kadar takip ediyorlar dedi para için dedi arkadaşım biz de takip ediyoruz aslında. ama çok mal haram çok laf yalansız olmazmış artık lafları kesme zamanı geldi sevgili dinleyicilerimiz kamusla güreş twitter adresimize e, ulaşabilirsiniz e, daha son iki e, kelimemiz değilse bile a'dan e, o'ya kadar olan bütün sözcüklerimizin içerikleri resimleri bilgileri açık radyoda kamusla güreşte karşınızda. Ya ben e, kapatmadan şu şey Kazakistan'ın bir para birimi var. Aa tabii Tenge. sen bana benzedin. Sürekli ben konuşmaya çalışırdım son anda. Buyurun Tenge, Kerem'ciğim. Tenge'ye e, Tenge baksınlar diye e, seyircilerim. Çok Ay, böyle e, geyikler, evet, evet. kuşlar böyle masalsı bir para. Para birimleri mi Tenge'ymiş? Evet Tenge'yiz. Öyle diyelim kapatalım. Tenge. Ee, ben de bakayım. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi, İyi haftalar. Görüşmek.